871. Konu, Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemizle evlenmesi Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Bedir Savaşı'nda da bulunmuş olan, kızım Hafsa'nın kocası Huniz bin Huzafe-es-Sehmi Medine'de vefat ettiğinde, Osman'a giderek, eğer istersen Hafsa'yı sana nikahlayayım, dedim. O da, bana biraz zaman ver de düşüneyim, dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra da evlenmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddi'ye gittim ve ona da, eğer istersen kızım Hafsa'yı sana nikahlayayım, dedim, fakat o ne müsbet ve ne de menfi hiçbir şey söylemedi. Bu yüzden ona Osman'dan daha çok kırıldım. Aradan birkaç gün daha geçmişti ki Hazreti Peygamber, Hafsa'yı benden istedi. Ben de onu kendisine verdim. Daha sonra bir gün Ebu Bekir Sıddik'le karşılaştık. Bana şunları söyledi. Kızın Hafsa'yı bana teklif ettiğin gün sana cevap vermemiş olmama herhalde gücendin. Fakat bunun bir sebebi vardı. Şöyle ki ben Hazreti Peygamber'in Hafsa'dan bahsettiğini duymuştum. Bunun için de onun sırrını ifşa etmek istemedim. Şayet Hazreti Peygamber almamış olsaydı onu ben kabul edecektim. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Osman'ı Hazreti Peygamber'e şikayet ettiğimde, kızın Hafsa, Osman'dan daha hayırlısıyla evlenecektir. Osman da kızından daha hayırlaysıyla evlendirilecektir buyurdular. Böylece Hazreti Peygamber kendi kızını Osman'a verip kendisi de kızım Hafsa ile evlendiler.